Marangoz masasının üstünde durmuş, iki fenerin ışığında mengeneye sıkı sıkı tutturulmuş takma bacağın fil dişi kısmını harıl harıl törpülemektedir. Masanın üstünde kemik parçaları, deri kayışlar, tıkaçlar, burgular ve çeşitli aygıtlar serpilidir. Biraz ileride demircinin çalıştığı ocağın kırmızı alevleri görülür. Törpüsüne de yuh, kemiğine de. Yumuşak olması gereken şey sert, sert olması gereken şey de yumuşak. Eski çene kemiklerini, incik kemiklerini törpüleyenlerin alın yazısı budur işte. Hadi bir başka kemiği deneyelim. Ha bak, bu daha iyi. Evet, bu kemiğin tozu da. Hay tanrım. Bırakmıyor ki konuşayım. Ölü ağaçla uğraşan bunakların hali budur işte. Canlı bir ağacı biçerken böyle toz çıkmaz. Canlı bir kemiği keserken de böyle toz çıkmaz. Hey bana bak, yüzü kapkara herif. Davran da ver bana şu değnekle şu halkayı. ''Onlara geliyor şimdi sıra. Bereket versin, diz kapağı da yapılmayacak. Belalı bir iş olurdu o. Sadece incik kemiği yapmak, bir sopa yapmak kadar kolay. Ama temiz bir iş olmasını isterdim. Vakit yok ki, vakit. Vaktim olsa ona öyle düzgün bir bacak yapardım ki.'' Salonlarda bayanların önünde diz bile kırabilirdi. Dükkanca mekanlarında gördüğüm bacaklarla baldırlar, solda sıfır kalırdı onun yanında. Dükkanlardakiler su alır bir kere. Alınca da romatizmaya tutulurlar. O zaman canlı bacakmış gibi merhemler, ilaçlar sürdür. Tamam. Şimdi bunu kesmeden önce çağırıp boyunu ölçmeli. Korkarım kısa gelecek. İşte şurası topuk olacak. Ha, Talihim varmış geliyor O değil mi yoksa? Ama bir gelen var. Ne haber adam yapan makine? Tam vaktinde geldiniz. Şimdi boyuna bakacağım. İzin verirseniz boyun ölçüsünü alalım efendim. Bacağın ölçüsüne ha peki kaçıncı ölçü bu hadi bakalım tamam parmağını bas üstüne marangoz yaman bir mengene bu seninki şunu bir deneyelim vay vay ne güzel sıkıştırıyor bak aman kaptan kemiği kırabilir dikkat edin dikkat edin korkma sıkı sıkı tutan şeylerden hoşlanırım ben her şeyin akıp gittiği bu dünyada sıkı tutan şeyleri severim ahbap prometheus neler yapıyor orada yani demirciyi soruyorum ne halt ediyor orada halkayı dövüyor herhalde kaptan Öyle ya bir ortaklık bu sizinkisi. Kasları yapmak onun işi. Amma da kızıl alevler çıkıyor. Öyle efendim. Bu çeşit ince işler için demir bembeyaz olmalı. Hmm, evet doğrudur öyle olmalı. İnsanı insan yapan o koca Yunanlı Prometheus'un demirci olması, insanlara ateşle can vermesi çok anlamlı bir şey bana kalırsa. Çünkü ateşle yapılan şeyin dönüp dolaşıp gideceği yer ateştir yine. Cehennemin varlığını gösterir bu. Şu uçuşan kurumlara bak. Prometheus Afrikalıları da bu kurumla yapmış olsa gerek. Marangoz ona söyle halkayı bitirdikten sonra bir çift kürek kemiği de yapsın çelikten. Gemide çok ağır yük taşıyan bir seyyar satıcı var da. Anlamadım kaptan. Dur Prometheus. Hazır bu işe girişmişken istediğim ölçüde tam bir adam ısmarlayayım ona. Boyu elli ayak olsun. Göğsü Times nehrinin altındaki tünele benzesin. Bacaklarında öyle kökler olsun ki yerinden kıpırdamasın, kol bilekleri üç ayak kalınlığında olsun, yürek mürek istemem, tunçtan bir anlı olsun ve bir çeyrek dönümlük de işlek bir beyni. Dur bakalım, dışarısını görmesi için gözle ısmarlamalı mıyım ona? Hayır, kafasının tepesine bir pencere açsın yalnız, içi aydınlansın diye. İşte siparişim bu, al da git. Allah Allah, ne diyor bu adam? Kime söylüyor bunları bilmek isterdim? Gideyim mi? yoksa kalayım mı burada? Kör kubbeli bir yapıda iş yok mimarlık açısından. Al sana öyle bir yapı. Hayır, hayır. Tepeden gelen bir ışık isterim ben. Ha, anladım. İşte burada iki fener var kaptan. Bir tanesi bana yeter. Ne uzatırsın suratımı o bekçi fenerine herif? Tabanca çekmekten beterdir insanın burnunun dibine böyle ışık sokmak. Benimle, yani marangozla konuştuğunuzu sanmıştım kaptan. Marangoz mu? Ha şey yok canım. Seninkisi çok temiz ve çok efendice bir iş doğrusu marangoz. Yoksa balçıkla çalışmayı buna ye mi tutardın? Nasıl kaptan balçıkla mı? Çamur yani. Biz balçığı işi gücü hende kazmak olanlara bırakırız kaptan. Bu herifte din iman yok. Ne diye hapşırıyorsun öyle iki de bir? Kemik fena toz yapıyor kaptan. Öyleyse ders olsun sana bu. Ölünce yaşayanların burnunun dibine gömdürme kendini. Nasıl kaptan? Ha ha anladım öyle evet evet aman tanrım bana bak marangoz eminim ki sen kendini çok iyi çok temiz bir işçi bilirsin öyle değil mi ama senin yaptığın bacağı takınca aynı yerde başka bir bacağın yani yitirdiğim etten ve kandan yapılmış bacağında bulunduğunu duyarsam ben senin işçiliğin temiz mi sayılır dersin marangoz sen o eski bacaktan kurtaramaz mısın beni? Doğrusu kaptan, şimdi ne demek istediğinizi anlar gibi oluyorum. Evet, bu konuda bir hayli garip şeyler duymuştum. Bacağını yitirenler hep duyarlarmış eski bacaklarını. Zaman zaman kaşınırmış bile bu yerinden kopan bacak. Kusuruma bakmazsanız bir şey sorayım. Sizde de öyle oluyor mu kaptan? Evet, oluyor dostum. Gel şuraya canlı bacağını, eskiden benim bacağımın olduğu yere koy. Ha öyle. Şimdi göze sorarsan, benim ancak bir tek bacağım var. Ama ruha sorarsan, benim iki bacağım var. Sen şurada duran, kendi bacağının canlı olduğunu duyuyorsun. Bende yok olan bacağımın, şurada, tam şurada canlı olduğunu, dipdiri olduğunu duyuyorum. Anlaşılmaz bir iş bu, değil mi? Buna bir bilmece diyebiliriz, izninizle kaptan. Evet ya, sen nereden bileceksin? Şimdi tam senin durduğun yerde, gözle görülmeyen ve senin içinde olmayan başka bir varlığın, tam canlı ve düşünen başka bir varlığın olup olmadığını, Ya bu varlık sana meydan okuyarak orada duruyorsa, kendinle tek başına kaldığın sırada başkalarının seni gözetlediklerinden hiç korktuğun olmaz mı? Dur konuşma, ben çoktandır çürüyüp yok olan bacağımın acısını duyuyorum da, sen marangoz bedenin yok olunca cehennem ateşlerinin sonsuz acısını niçin duymayasın ha? Aman tanrım, eğer bacağınızın durumu böyleyse kaptan, her şeyi yeniden hesaplamalıyım, galiba küçük bir yanlış yaptım hesaplarımda. Ne zaman bitireceksin bu bacağı? Belki bir saat daha sürer kaptan. Hadi öyleyse, bitir şu işi de getir bana bacağı. Ah bu yaşam! Bir Yunan tanrısı kadar gururluyum ama yine de ayakta durmak için bu sersemin yapacağı bir kemik parçasına gereğim var. Ben hava gibi özgür olmak isterken dünyanın tüm hesap defterlerine girmişim. Öyle zenginim ki Roma İmparatorluğu yani tüm dünyamız haraç mezat satılırken Romalı zenginlerle arttırmaya girişebilirdim. Gel gelelim şu kendini öven dilim bile bedenime bağlı. Hey tanrım! Bir pota bulup içinde eritmeliyim kendimi. Ufacık ama tüm varlığımı özetleyen bir tek kemik parçası olunca dek. Ya öyle. Vay vay vay! Stab herkesten iyi bilir onu. Acayip olduğunu söyler durur. Hep bu lafı eder sadece, acayip der, stop, acayip, acayip, acayip. Bay Starbuck'a böyle der boyuna, acayip efendim, acayip, acayip, çok acayip, İşte bacağı seninkinin. Yatak arkadaşı onun bu bacak, evet, bunu hiç düşünmemiştim. Onun bacağı bu, üstünde duracak bunun. Neydi o söyledikleri, bir tek bacak üç yerde duruyormuş da, o üç yerde bir tek cehennemde bulunuyormuş. Dur bakayım, ne demekti bu? Beni böylesine hor görmesine hiç şaşırmıyorum doğrusu. Dediklerine göre benim de garip düşüncelerim varmış zaman zaman. Ama benimkisi binde bir. Zaten benim gibi kısacık boylu, zavallı bir ihtiyar bu upuzun balıkçıl kuşlarına benzeyen kaptanlarla derin sularda boy ölçüşmeye kalkmamalı. Sular insanın çenesinin altını gıdıklayıverir hemen. O zaman basarsınız feryadı can kurtaran yok mu diye. İşte balıkçıl kuşunun bacağı upuzun ipince. Bir çift bacak ömrü boyunca yeter çoğu insana. Çünkü yufka yürekli yaşlı bir bayan, arabasını çeken yaşlanmış tombul atları nasıl üstüne titreyerek kullanırsa, onlar da öyle kullanırlar bacaklarını. Gel gelelim ahap, kıyasıya bir arabacı. Bakın, bir bacağını yok etti. Ötekinin canını okuyacak ömrü boyunca. Takma bacaklarını da kemirip bitiriveriyor. Hey, bana bak! Kara yüzlü herif! ''Şu vidaları yaparken bana yardım et de bitirelim bu işi. Yoksa kıyamet günü borazancısı gelip toplayacak tüm bacakların canlısını da cansızını da. a fabrikalarında çalışan adamların yeniden doldurmak üzere tüm eski fıçıları topladıkları gibi.'' Bu da amma bacak oldu ha. Kemiğe kadar törpülenmiş sahici bir bacağa benziyor. ''Yarın bunun üstüne binip tepelere çıkacak kaptan. Vay canına.'' Enlemi boylamı hesaplamak için taş tahta yerine kullandığı o yassı fil dişi parçasını unutuyordum az kalsın. Hadi al bakalım kalemi törpüyü zımpara kağıdını. Ertesi sabah her gün olduğu gibi gemiciler tulumbaları işletirken bir de baktılar aşağıdan bir hayli yağ da çıkıyor sularla. Demek ki fıçılarda büyükçe delikler açılmıştı. Herkes telaşlandı. Starbuck bu kötü haberi vermek üzere kaptan kamerasına indi. O sırada Pekot, Doğu yoluyla Formosa ve Başi adalarına yaklaşıyordu. Çin denizi sularının Pasifik okyanusuna aktığı bir geçit vardır bu iki ada arasında. Starbuck Ahab'ı önüne iki harita serili olarak buldu. Bunlardan biri Doğu takım adalarının tümünü, ötekisi ise Japon adalarının upuzun doğu kıyılarını, Nippon'u, Matsima'yı, Sikoke'yi gösteriyordu. Kar beyazı, yeni fil dişi bacağını masanın yere vidalı ayağına dayamış, elinde budama bıçağına benzer koskoca bir çakı tutan yaman ihtiyar, sırtı kapıya çevrik duruyor, çatık kaşlarla geminin rotasını çiziyordu. Kapıda ayak sesleri duyunca dönüp bakmadan, kim o diye homurdandı. Çık güverteye, defol! Yanılıyorsunuz ahp kaptan, benim. Ambarda yağ sızıntısı var efendim. Gemiyi durdurup ambarı boşaltmamız gerek. ''Gemiyi durdurup ambarı boşaltmak ha, tam Japonya'ya yaklaşırken bir hafta burada demir atıp bir yılın eski fıçıyı mı onaracağız yoksa? Ya bu işi yapacağız kaptan ya da bir yılda toplayamayacağımız kadar yağ yitireceğiz bir tek günde. Yirmi bin mil uzaklara gidip aradığımız şey kurtarılmaya değer efendim.'' ''Evet, değer değer eğer bulabilirsek onu. Ben ambardaki yağı söylüyorum kaptan. Ondan söz ettiğim yok benim. Düşünmem bile onu. Haydi git.'' Varsın aksın yağlar. Ben de akıp gidiyorum nasılsa. Evet ya, ben de delik deşik içindeyim. Delik fıçılarla doluyum. Bu delik fıçılarda su alan bir geminin içinde. Benim halim peki odunkinden bin beter. Ama ben durup deliklerimi tıkamaya kalkmıyorum. Çünkü nereden bulacaksın böylesini ağır yüklü bir teknenin deliklerini? Bulsan bile yaşamın uluyan fırtınasında nasıl tıkayabilirsin onları? Gemiyi durdurmam Starbuck. Sonra mal sahipleri ne der kaptan? Canları istersen Antakıt'ın kumsallarına dikilip, fırtınalardan beter ulusun mal sahipleri. Umurunda mı ahabın? Mal sahipleriymiş. Hep bu pinti mal sahiplerinden dem vuruyorsun bana star bak. Mal sahipleri benim vicdanımmış gibi. Bana bak. Bir şeyin tek sahibi ona kumanda edendir. Anlıyor musun? Benim vicdanım bu geminin omurgasında. Hadi çık güverteye. Yüzü kızaran ikinci kaptan Ahab'a doğru ilerledi. Bu gözü pek davranışında garip bir saygı ve çekingenlik vardı. Kendi kendini göstermekten korkan, kendi kendine güvenmeyen bir atılganlıktı bu. Ahab kaptan dedi. Siz daha genç, daha mutlu bir insan olsaydınız, ben de aslında olduğumdan çok daha iyi bir adam olsaydım, bu halinizi gene de hoş görmezdim doğrusu. Ahab kaptan. Bana dil uzatmaya mı kalkıyorsun yoksa? Hadi çık güverteye. Hayır kaptan. Hemen değil, yalvarırım size kaptan, biraz insaflı olun. Ne olur, biraz daha iyi anlaşamaz mıyız artık, ahap kaptan?